BÖLÜM 230 Her aydan üç gün oruç tutmak Hadis 1259 Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Dostum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bana her aydan üç gün oruç tutmayı, iki rekât kuşluk namazını ve Uyumadan önce vitir namazını kılmayı tavsiye etti. Hadis 1260. Ebu Derda, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Sevgilim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yaşadığım sürece asla terk etmediğim her ayda üç gün oruç tutmayı kuşluk namazını kılmayı ve yatmazdan önce vitir namazı kılmayı tavsiye etti. Hadis 1261 Abdullah İbni Amr İbni L'as'tan Allah onlardan razı olsun, bize bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her ay, üç gün oruç tutmak, bütün seneyi oruçla geçirmek demektir. Hadis 1262. Muazel el-Adeviyye'den bildirildiğine göre kendisi Ayşe'ye, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ay üç gün oruç tutar mıydı diye sordum. Ayşe, Allah ondan razı olsun, Evet dedi. Bu defa hangi günlerinde dedim. Ayşe ayın hangi günü olursa olsun pek ehemmiyet vermezdi dedi. Hadis 1263. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ayda üç gün oruç tutacaksan, on üç, on dört ve on beşinci günleri tut. Hadis 1264. Katade İbn Milhan, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayamul biiz denilen her kameri ayın on üç, on dört ve 15'inde oruç tutmayı emretti. Hadis 1265. İbni Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yolculukta ne de yolculuğun dışında eyyâmül bizi yani kameri ayın 13, 14, 15. günlerini oruçsuz geçirmezdi.